Enbiya Suresi Necm 324 İnsanlar için hesapları yaklaştı. Onlarsa aldırmazlık içinde mesafeli duran kimselerdir. Rablerinden kendilerine gelen her yeni öğüdü hatırlatmayı ancak oyun yaparak ve kalpleri eğlenerek dinlerler. Ve şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan o kimseler Aralarında şu fısıltıyı gizlediler. Bu sizin gibi bir insandan başka bir şey midir? Artık görüp dururken büyüye mi gidiyorsunuz? De ki, benim Rabbim gökte ve yerde her sözü bilir. Ve o en iyi işiten, en iyi bilendir. Aksine onlar, bunlar karma karışık düşlerdir. Yo yo onu kendisi uydurdu. Yo yo o bir şairdir. Hadi öyleyse, öncekilerin gönderildiği gibi bize bir alamet, gösterge getirsin dediler. Onlardan önce yok ettiğimiz hiçbir memleket iman etmemişti. Şimdi bunlar mı iman edecekler? Ve biz, senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz olgun kimseleri gönderdik, elçi yaptık. Haydi siz bilmiyorsanız, öğüt kitap ehli olanlara... ''Vahiy bilgisi olanlara soru verin.'' Ve biz o elçileri yemek yemez birer ceset yapmadık. Onlar sürekli kalıcılar ölümsüz de değillerdi. Sonra biz onlara verdiğimiz o sözü yerine getirdik. Böylece onları ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Aşırı gidenleri de değişime, yıkıma uğrattık. Hiç kuşkusuz biz size... Öğdünüz, şan şerefiniz içinde olan bir kitap indirdik. Buna rağmen hala akıllanmayacak mısınız? Biz şirk koşmak suretiyle yanlış, kendi zararlarına iş yapan nice kentleri de kırıp geçirdik. Onlardan sonra da başka toplumları var ettik. Öyle ki onlar azabımızın şiddetini hissettikleri zaman ondan hızla uzaklaşıp kaçıyorlardı. Hızla uzaklaşıp kaçmayın. Sorgulanmanız için içinde şımarıp azdığınız şeylere ve evlerinize dönün. Onlar yazıklar olsun bizlere. Şüphesiz biz gerçekten yanlış davrananlar, kendi zararlarına iş yapanlar imişiz dediler. İşte onların bu çağrıları onları biçilmiş bir ekin ve sönmüş ocak kül haline getirinceye kadar son bulmadı. Necm 325 Ve biz göğü, yeryüzünü ve aralarındaki şeyleri oyun oynayanlar olarak oluşturmadık. Eğer biz bir eğlence edinmek isteseydik elbette onu kendi katımızdan edinirdik eğer biz yapanlar olsaydık. Tam tersi biz hakkı batılın başına çarparız da onun beynini parçalar. Bir de bakarsın batıl yok olup gitmiştir. Ve Allah'a yakıştırdığınız niteliklerden dolayı size yazıklar olsun. Göklerde ve yeryüzünde olan kimseler de yalnızca O'nundur. O'nun katında olan kimseler de O'nun kulluğundan büyüklenmezler ve usanmazlar. Gece gündüz ara vermeyerek kendisini noksan sıfatlardan arındırırlar. Yoksa onlar yeryüzünden bir takım ilahlar edindiler de onlar kendilerini mi canlandıracaklar, diriltecekler? Eğer yer ile gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, bunların ikisi de kesinlikle kargaşa içinde olurdu, düzenleri bozulurdu. O halde en büyük tahtın Rabbi olan Allah, onların nitelemekte oldukları şeylerden arınıktır. Arşın Rabbi Allah yaptığından sorumlu olmaz onlar ise sorumlu olacaklardır. Yoksa onlar, onun aslarından bir takım ilahlar mı edindiler? De ki, kesin delilinizi getirin. İşte şu, benimle beraber olanların övüdüdür ve benden öncekilerin övüdüdür. Tam tersi, onların çoğu gerçeği bilmezler. Artık onlar yüz çevirenlerdir. Necm 326 ve biz senden önce hiçbir elçi göndermedik ki ona gerçek şu ki benden başka ilah diye bir şey yoktur. Onun için bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Ve onlar Rahman yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah çocuk edindi dediler. Rahman bundan arınıktır. Aksine onlar armağanlar verilmiş kullardır. Onlar onun sözünün önüne geçemezler. Onlar yalnız onun emriyle iş yaparlar. O, Rahman'ın çocukları saydıkları şeylerin önlerinde olanı ve arkalarında olanı bilir. Ve onlar, onun hoşnut olduğu kimselerden başkasına yardımda, destekte bulunmazlar. Bununla birlikte onlar, ona duydukları derin saygı ve sevgiden dolayı ondan uzaklaşma korkusundan tir tir titrerler. Ve onlardan her kim ben şüphesiz onun aslarından bir ilahım derse artık biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanları biz böyle cezalandırırız. Necm 327 Ve şu kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kimseler, gökler ve yer bitişik bir haldeydi de bizim o ikisini ayırdığımızı ve hayatı olan her şeyi sudan oluşturduğumuzu görmediler mi? Buna rağmen hala inanmıyorlar mı? Ve biz, yeryüzünün içinde size sofro olsun diye sağlam kazıklar yaptık. Ve orada kılavuzlandıkları yollarını bulsunlar diye bol bol yollar oluşturduk. Ve biz gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise gökyüzünün ayetlerinden yüz çevirenlerdirler. Ve o geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı oluşturandır. Hepsi bir yörüngede yüzmektedir. Biz senden önce de hiçbir beşer için sonsuzluk tanımadık. Peki sen öldüğünde onlar sürekli kalanlar mıdırlar? Her kimliği olan varlık ölümü tadıcıdır. Ve eritip saplaştırmak üzere sizi biz şer ve hayır ile sınarız. Ve siz yalnız bize döndürüleceksiniz. Necm 328 Ve şu kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kişiler, seni gördükleri zaman sadece seni alaya alıyorlar. İlahlarınızı anıp duran bu mudur? Halbuki onlar Rahman'ın yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın anılmasını, öğüdünü, kitabı, Kur'an'ı bilerek reddedenlerin ta kendileridir. İnsan çok aceleci özellikle oluşturulmuştur. Size yakında alametlerimi göstereceğim şimdi siz benden acele istemeyin. Ve inkar eden kişiler, eğer doğrular iseniz bu vaat ne zamandır diyorlar. Şu kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kişiler, ateşi yüzlerinden ve sırtlarından men edemeyecekleri ve kesinlikle yardımda olunmayacakları zamanı bir bilseler. Aslında bu azap onlara ansızın gelecek de, kendilerini şaşırtacaktır. Artık onu geri çevirmeye güçleri yetmeyecek ve onlara süre tanınmayacak. Ve hiç kuşkusuz senden önce birçok elçiyle alay edildi de, işlerinden alay edenleri o alay ettikleri şey kuşatı verdi. De ki, geceliğin ve gündüzün sizi Rahman'dan yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tan kim koruyabilir? Aslında onlar Rablerinin anılmasından, övüdünden yüz çevirenlerdir. Yoksa onlar için bizim aslarımızdan onlara engel olan bir takım tanrılar mı var? O sözde tanrılar kendilerine yardıma güç yetiremezler. Onlar tarafımızdan desteklenmezlerdi. De. Aslında biz o kafirleri ve atalarını kendilerine ömür uzun gelinceye dek yararlandırdık. Peki, Şimdi bizim yeryüzüne gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmüyorlar mı? O halde üstün gelen onlar mıdır? De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Uyarıldıkları zaman sağırlar çağrıya kulak vermezler. Ve şüphesiz Rabbinin azabından bir esinti onlara dokunursa, kesinlikle eyvah bizlere, şüphesiz biz yanlış kendi zararlarına iş yapanlarmışız diyeceklerdir. Biz kıyamet günü için hak edilen pay terazileri koyarız. Hiçbir kimse hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmaz. O şey bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getiririz. Ve hesap görenler olarak biz yeteriz. Necm 329 ve Andolsun ki Musa ve Harun'a furkanı ve görülmeyen, duyulmayan, sezilmeyen ıssız yerde Rablerine saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyan, kıyametin kopmasından içleri titreyen, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler için bir ışığı ve öğüdü verdik. İşte bu Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek bir öğüttür. Şimdi siz bunu tanıtmayan, tanınmasını engelleyen kimseler misiniz? Ve anolsun ki biz daha önce İbrahim'e rüştünü vermiştik ve biz onu bilenler idik. Hani İbrahim babasına ve toplumuna ısrarla kendisine tapınıp durduğunu seykeller nedir demişti. Onlar biz atalarımızı bunlara tapanlar olarak bulduk dediler. İbrahim Andolsun ki sizler ve atalarınız apaçık bir sapıklık içindesiniz dedi. Onlar "Sen bize hakkı mı getirdin yoksa sen oyun oynayanlardan mısın?" dediler. İbrahim dedi ki: "Tam tersi. Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir ki onları O yoktan yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp girttikten sonra ben putlarınıza kesinlikle bir tuzak kuracağım. Sonra da İbrahim ona müracaat etsinler diye kendilerine ait büyükleri dışında bunları parça parça etti. Toplumu, bizim tanrılarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o kesinlikle yanlış, kendi zararlarına iş yapanlardandır dediler. Bazıları, onları anıp duran bir genç duyduk. Onun için İbrahim deniliyor, dediler. Onlar, o halde ona tanık olmaları için İbrahim'i insanların gözleri önüne getirin, dediler. Onlar, ey İbrahim, bunu tanrılarımıza sen mi yaptın, dediler. İbrahim, aksine onu şu büyükleri yaptı. Konuşabiliyorlarsa haydi kendilerine sorun, dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına döndüler de, ''Şüphesiz siz, yanlış, kendi zararlarına iş yapanların ta kendisisiniz.'' dediler. Sonra onlar yine kendi kafalarına döndüler. andolsun ki bunların konuşmayacağını bilirdin.'' dediler. ''İbrahim, o halde Allah'ın aslarından size hiçbir şekilde fayda vermeyen ve size zarar vermeyen şeylere mi tapıyorsunuz, size de, Allah'ın aslarından taptıklarınıza da yazıklar olsun. Siz hala akıllanmayacak mısınız dedi. Toplumu eğer yapanlarsanız şunu yandırın, ateşe verin, sıkıntıya sokun ve tanrılarınıza yardım edin dediler. Biz ey ateş İbrahim'e karşı soğuk ve güvenli ol dedik ve ona bir düzen kurmak istediler de biz kendilerini daha fazla zarara, kayba uğrayıp acı çeken kimseler yaptık. İbrahim'i de, Lut'u da alemler için içinde bolluklar bulunan topraklara kurtardık. Ve biz ona, İshak'ı, ilave olarak da Yakub'u bağışladık. Ve hepsini iyi kimseler yaptık. Ve biz onları bizim emrimizle kılavuzluk yapan önderler yaptık. Ve biz onlara hayırlar işlemeyi, salatı ikame etmeyi, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturma, ayakta tutmayı, zekatı, vergiyi vermeyi vahyettik. Ve onlar sadece bize kulluk yapanlar idiler. Ve Lut, biz ona bir hüküm, bir bilgi verdik. Onu çirkin işler işleyen kentten kurtardık. Şüphesiz onlar kötü bir toplumdular. Hak yoldan çıkmış kimselerdiler. Ve biz Lut'u rahmetimizin içine girdirdik. Şüphesiz o salihlerdendir. Ve Nuh'u, hani o daha önce nida etmişti de biz de ona cevap vermiştik. Sonra da biz kendisini ve ailesini, yakınlarını, inananlarını büyük sıkıntıdan kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayan toplumuna karşı ona yardım ettik. Şüphesiz onlar kötü bir toplumdular da biz onları topluca suda boğduk. Davut ve Süleyman'ı da. Hani onlar toplumun koyunlarının içinde geceleyin yayıldığı ekin hakkında hüküm veriyorlardı. Biz de toplumun yasalarının ne olduğunu biliyorduk. Sonra da biz onu Süleyman'a hemen iyice kavrattık. Ve hepsine yasa ve bilgi verdik. Davut'la beraber Allah'ı noksan sıfatlardan arındırsınlar diye dağları ve kuşları buyruk altına aldık, onları insanların yararlanacağı ölçüler içinde yarattık. Ve biz yapanlarız. Ve biz sizin kötülüğünüzden sizi korumak için, sizin için zırh yapımını ona öğrettik. Artık siz kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödeyenler misiniz? Ve Süleyman'a, içinde bolluklar oluşturduğumuz toprağa doğru onun emriyle akıp giden kasırga halindeki rüzgarı boyun eğdirdik ve biz her şeyi bilenleriz. Ve şeytanlardan, kendisi için dalgıçlık eden ve bundan daha düşük iş yapan şeytanları da boyun eğdirdik ve biz onlar için koruyucular idik. Ve Eyüp, hani o şüphesiz bana zarar dokundu, sen merhametlilerin en merhametlisisin diye Rabbine nida etmişti de biz onun için karşılık vermiştik. Sonra ondan zararlı olan şeyleri kaldırdık ve katımızdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir öğüt olmak üzere kendisine, ailesini, yakınlarını ve kaybettikleriyle bir mislini daha verdik. Ve İsmail, İdris ve Zülkif hepsi sabreden kimselerdendi. Onları da rahmetimizin içine girdirdik. Şüphesiz onlar salih kişilerden idiler. Ve Zünnunu, kılıç sahibini, Ninovalı'yı, hani öfkelenerek gitmişti de kendisini sıkıntıya sokmayacağımızı sanmıştı. Sonra da karanlıklar içinde, ''Senden başka ilah bir şey yoktur, seni tenzih ederim. Şüphesiz ben yanlış, kendi zararlarına iş yapanlardan oldum.'' diye seslenmişti. Sonra da biz ona cevap verdik ve onu gamdan, üzüntüden kurtardık. Ve işte inananları biz böyle kurtarırız. Ve Zekeriya, hani o Rabbine, ''Rabbim, beni tek başıma bırakma.'' Sen varislerin en hayırlısısın diye seslenmişti de biz onun için karşılık vermiştik ve kendisine Yahya'yı ihsan ettik ve onun için eşini düzelttik, doğum yapmaya elverişli hale getirdik. Şüphesiz onlar hayırlarda yarışıyorlar, umarak ve korkarak bize yalvarıyorlardı ve bize karşı derin saygı duyuyorlardı ve o, ırzını titizlikle koruyan kadın, işte biz onu güvenli bilgimizde bilgilendirdik ve kendisini ve oğlunu alemler için bir alamet, gösterge yaptık. Şüphesiz bu, bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde bana kulluk edin. Halbuki ortak koşanlar, İşlerini aralarında paramparça ettiler. Hepsi yalnızca bize dönücülerdir. Öyleyse kim inanmış olarak düzeltmeye yönelik işler yaparsa, onun emeği için iyilik bilmezlik edilmeyecektir. Biz hiç şüphesiz onu yazanlarız da. Ve değişime, yıkıma uğrattığımız bir kent üzerine yasak konmuştur. Şüphesiz bunlar dönmeyecekler. Hatta akıncılar ve komutanı açıldığı zaman onlar yüksek tepeden akın edip çıkarlar. Ve gerçek vaat yaklaştığı zaman kafirlerin Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan o kişilerin gözleri dönüverir. Eyvah bizlere! Kesinlikle biz bundan bilgisizlik, duyarsızlık içindeydik. Aslında biz yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimseler idik. Necm 330 Kesinlikle siz ve Allah'ın aslarından taptıklarınız cehennemin odunusunuz, yakıtısınız. Siz oraya gireceksiniz. Eğer Allah'ın aslarından tapınılan şeyler ilah olsalardı oraya girmezlerdi. Ve hepsi orada temelli kalacaktır. Orada onların bir inlemeleri vardır. Bunlar orada bir şey işitemezlerdi. Necm 331 Şüphesiz tarafımızdan kendilerine en güzel hazırlanan kimseler, işte onlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin uğultusunu duymazlar. Onlar nefislerinin istediği şeyler içinde sürekli kalıcıdırlar. O en büyük korku onları üzmez ve kendilerine haberciler, işte bu size söz verilmiş olan gününüzdür diye akıllarına getirirler. Necim 332 Biz göğü kitapların dürüldüğü gibi dürdüğümüz zaman oluşturmaya ilk başladığımız gibi katımızdan verilmiş bir söz olarak onu yeniden var edeceğiz. Şüphesiz biz yapanlarız. Necm 333. Ve andolsun ki biz öğütten, Tevrat'tan sonra Zebur'da da şüphesiz yeryüzüne ancak benim salih kullarım mirasçı olacak diye yazdık. Şüphesiz Kur'an'da kulluk eden toplum için kesinlikle bir iletilen mesaj vardır. Biz seni ancak alemler için bir rahmet olarak, rahmet için gönderdik. De ki, bana ilahınız ancak tek bir ilahtır diye vahyolunluyor. Şimdi siz Müslümanlar mısınız? Buna rağmen eğer yüz çevirirlerse, size dost doğru, eşit, tarafsız olarak açıkladım ve tehdit olunduğunuz şey yakın mı, uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözden açığa burulanabilir gizlediğiniz şeyleri de bilir. Ve belki bu gecikme sizi denemek ve bir süreye kadar yararlandırmak içindir. Ben bilmiyorum de. De ki, Rabbim aramızda gerçekle hükmet. Ve bizim Rabbimiz, o yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tır. Sizin nitelemeleriniz üzerine yardımı istenendir.